1583, numaralı konu, Hazreti Peygamberin, cahiliyedeki sapıklıklarından ve Allah'ın vermiş olduğu hidayetten bahseden sahabilerini takdirle karşılamaları, evet, bir gün sahabiler bir yerde kendi aralarında konuşurlarken Hazreti Peygamber de oraya geldiler ve onlara ne konuştuklarını sordular, sahabiler, cahiliye döneminde içinde bulunduğumuz sapıklıktan ve Allah Teala'nın bizlere ihsan eylemiş olduğu hidayetten bahsediyorduk, dediler, bunun üzerine Hazreti Peygamber, iyi işte böyle olunuz ve bunu yapmayı sürdürünüz, buyurdular.